Bakara suresinin 7. ayetinin tefsirinden devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de insanların doğru yoldan sapmaları veya doğru yolu bulmaları, iyilik veya kötülük yapmaları, bunlardan birini tercih etmeleri, hakikate his, düşünce ve idrak kapılarını kapamaları, mühürlemeleri, perdelemeleri sonucunu doğuran fiiller, birçok ayette... Allah'a nisbet edilmekte, Allah'ın onlara böyle yaptığı, yaptırdığı ifade edilmektedir. Allah Teala, ilim, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre, hem kullarına onların irade ve etkileri olmadan günah işletmesi, onları doğru yoldan saptırması, kalplerini mühürlemesi hem de bunlardan dolayı kullarını ayıplaması, cezalandırması düşünülemez. Ayrıca pek çok ayet ve hadiste kulların iradelerinden, belli alanlarda hürriyete sahip olduklarından ve serbest tercihleriyle yapıp ettiklerinin iyi veya kötü sonucunu elde edeceklerinden söz edilmektedir. Aklın hükmünü ve naklin, vahyin rehberliğini birlikte değerlendiren ehli Sünnet halimleri şöyle bir sonuç çıkarmışlardır. Kader, Allah'ın ezeldeki bilgisi ve hükmü, kaza ise yaratılmışlar aleminde kaderin icrasıdır. Yerini bulması ve uygulanmasıdır. Allah Teala, kulların hür ve serbest bulundukları alanda ne yapacaklarını, neyi tercih edeceklerini ezelde bildiğinden, onun o alandaki kader ve kazasıyla kulun Hür tercihi birbirine uygun düşmüştür. Bu düzeni kuran güç ve irade, varlıklara mahiyet ve özelliklerini veren yaratıcıdır. Bu noktadan bakıldığında kulun serbest iradesiyle yaptığı fiiller de dahil olmak üzere, her şey onun ilim ve iradesine uygun olarak oluşmakta ve gerçekleşmektedir. O istemeseydi kul irade ve tercih sahibi olamazdı. Hayrı veya şerri, doğruyu veya yanlışı, küfrü veya imanı tercih edemezdi. Kulağını hak davetine açamaz veya tıkayamazdı. Bu anlamda, hidayeti erdiren, saptıran, mühürleyen, hayrı veya şerri işleten Allah'tır. Bu makro düzeyden mikro düzeye inilerek, kulun hayatı, idrak ve şuuru içinde olup biten davranışlara bakıldığında, kula ait hürriyet, irade ve tercih ortaya çıkmakta, etkili olmaktadır. Davranışları değerlendirmeye, aidiyeti tespite böyle yaklaşıldığında, doğru veya yanlış yola giren, hayır veya şer işleyen, mümin veya kafir olan, İdrakini sınırlayıp karartanın, kulun kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Ayet ve hadisler farklı üsluplarla bu iki bakış açısını da dile getirmekte, gerçeğin her iki yönden de görünüşünü vermektedir. Nitekim Nisa suresinin 155. ayetinde, kafirlerin kalplerinin kılıflanması veya mühürlenmesi, onların irade ve tercihlerini bu yönde kullanmış olmalarına bağlanmıştır. Yusuf suresinin 105. ayetinde de kafirlerin yer ve göklerde mevcut olup Allah'ın varlık ve birliğini gösteren nice delili ayeti görmemek için yüzlerini çevirip geçtikleri ifade edilmiş, böylece kalplerin kılıflanması ve mühürlenmesinin manasına, sebebine ve bu oluşta kulun tesirine ışık tutulmuştur. Bu hadis-i şerifte konuya bir başka yönden açıklık getirmektedir. Mü'min bir günah işlediğinde onun kalbinde bir nokta oluşur. Kul tövbe eder, günahı terk eder ve pişmanlık duyarsa kalbinden o lekeyi siler, aksine günaha devam eder ve arttırırsa leke de artar. Sonunda bütün kalbini kaplar ve kilitler. Allah'ın, hayır, doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Buyruğundaki karartmadan maksat budur. Sonuç olarak insanların ceza ve azap görmelerine yol açıcı günahları işleten, onları buna mecbur bırakan Allah değildir. Onlara irade, tercih, güç gibi imkanları ve kabiliyetleri veren Allah'tır. Bunları O'nun rızası veya gazabı yönünde kullanan, sarf eden ki bu sarfa kesp denilmiştir, insandır. Dünyadan göçüp giderken insanın elinde ya cennetin anahtarı ya da cehennemin ateşi vardır. Bunları O kesp etmiştir. Dünya hayatı, sermayesi ömür olan bir ticarettir. Bunlar da kulun elde ettiği kazanç veya uğradığı zarardır. Kıymetli dinleyenler, Bakara suresinin 8-16. ayetlerinin mealiyle devam ediyoruz. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara ''Yeryüzünde düzeni bozmayınız'' denildiğinde ''Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz'' derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi ''Siz de iman ediniz'' denildiğinde akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı? derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapıklığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kar etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Şimdilik Allah'a emanet olun.